Merhaba sevgili bıktığımız şeyler dinleyicileri bir Temmuz akşamından mevkii olarak Bodrum'dan sizlere seslenen müthiş bir radyo programımız var. Yanımda şu anda Bodrum'da yanında ikamet ettiğim kendi mali kendisinde beni ağırlayan büyük oyuncu küçük şahsiyet. Fatih Sevdi Beyefendi Bendeniz Koray Onur ee, Sizlere Sesleniyoruz Efendim Bodrum'dayız dedik Bodrum'da bulunduğumuz bu vakitler Bizim bayram Ramazan bayramı tatiline Tekabül ediyor Ramazan ne kadar çabuk geçti mi? Çok çabuk geçti Hiç anlamadık Neden mübarek ay çünkü Ha, mübarek olduğu için mi çabuk geçti? Yani. Ya Evet, tabii Bodrum gibi tatiliyle meşhur bir yerde olduğumuz için Hakikaten Bodrum'un da tatilden başka hiçbir şeyi bence meşhur değil. Ee, Niye? Bodrum mandalinası meşhur. He, Satsuma çok, var. Gerçekten herkes bunları çok iyi biliyordur. Satsuma ve Bodrum mandalinasını ben şu an senden duydum mesela. Benden duyduğun o kadar çok şey var ki. Ama Bodrum'la ilgili sadece bunları ve senden duyuyorum. Evet. Tabii ki böyle bir gecede, böyle bir akşamda <gülüyor> isterseniz <gülüyor> böyle... e ben ben gitar çıkarayım, şurada bir ateş yakalım. Ve... Ateş yanıyor zaten. Çaktım oğlum. Ben nerede durayım bu program? Ateş ha, yanıyor. Işte. Yarın bu dijitalde yayınlanmayacak mı? Neden çıkmayacaksa zaten şömine var ya orada <gülüyor> diye böyle. Ha. Ha. Evet gördüğünüz gibi uzun süredir yapmadığımız programın neden uzun süredir yapılmadığı anlaşılıyor. Çünkü çünkü Fatih Sevdi'nin yıpratıcı şakaları bizi hala yıpratıyor. Evet efendim Fatih Sevdi beyefendi. Siz sık sık bodruma gelen bir zatısınız. Ben İkinci gelişim? Yani çocukluğumdan beri geliyorum. Efendim. Çocukluğunuzdan beri geliyorsunuz. Çocukluğumdan beri buradayım efendim. Peki çocukluğunuzdan beri burada ne buluyorsunuz? Zeki Müren'i buluyorum. Sanat güneşimiz. Evet. İşte Bodrum'un meşhurudur. Bodrum'un deyince... Bodrum'un nesi meşhurdur? Zeki Müren. Zeki Müren'i meşhurdur diyorsunuz. Evet. Türkiye'nin nesi meşhurdur? Zeki Müren Türkiye'nin bir meşhuru değil midir acaba? Tabii ki de. Tam bir devrimci. <gülüyor> <gülüyor> evet, Bodrum'da ne buldunuz şimdiye kadar gerçekten? Yani ne oldu yani? Neler yaşandı bitti saygısızca? Benim Bodrum'da ben huzur buldum. Allah Allah. Evet. Ama bir şey diye kaç nüfustu şu anda Yani şu an değil de normalde. 100 140 bin. bin falan. 150 bin. bin. vardı. Ee, bugün okuduğumuz bir habere göre. <gülüyor> bu 150 bin kişi 2 milyon olmuş <gülüyor> yani 2 milyon olduğunu sık sık gördünüz mü Bodrum'un işte sizin gibi böyle 4 günlük tatil fırsat bilip evet. vay ben gideyim de şu Bodrum'u da şu 4 günde göreyim <gülüyor> Bodrum'u da gitmedim dememek için gelen insanlar var Evet. İki milyon böyle diyorsun. <gülüyor> ha işte iki milyon böyle geliyor işte. E peki neden Bodrum'a geliyorlar bu insanlar? Ne yani Bodrum, gerçekten ya? Bodrum'da ne var yani? Ekstradan. Başka ya. bir yerde olmayan ne var? Mesela Didim'de olmayan ne var? Allah'ım ne Didim? Şimdi. Tamam. <gülüyor> evet. Bir. Bodrum. Türkiye'de gerçekten. Kendine has mimarisi olan mimarisi olan ender yerleşim merkezlerinden biridir. Kendin has mimari derken? Yani mesela işte Bodrum evleri. Mesela Bodrum mi? Kalesi. İşte. Hiçbir yerde kale yoktur mesela <gülüyor> Bodrum'da. Niye lan? Burada da var Aspat Kalesi. Kale evet. evet. Ama ne yapmışlar? Her zaman olduğu gibi Aspat Kalesi'ni de ne yapmışlar? Kaderine terk etmişler. Tabii ki de. Aspat kalesini. Kaledirine terk etmişler. Bu ispiri çıkart. <gülüyor> <gülüyor> hani bunu çıkart aradan bu gitsin. <gülüyor> <gülüyor> Duyut yap. Bir şeyce Aspat, ha burası da Aspat değil halimdeki. Burası evet, da burası Aspat değil. değil. O Bitez kale var. bu da yani. Abi evet. O arkadaşlar var. iki sevgili efendime söyleyeyim Aspat kalesine çıkacaklar. Ama Aspat'a çıkacakları yere biteze gidiyorlar, o yüzden de yakalanıyorlar. Halbuki onlar Aspat Kalesi'ne çıkacaklar. Ya o zaman bu Türk'ü söyleyen bir kadın mı yoksa bir eşcinsel ilişkiden mi bahsediyoruz? Yani burası da Aspat değil, Halil'im diyen bir kadın herhalde. <gülüyor> <gülüyor> Hayır, çünkü bazı taşları yerleştiriyorum Fatih. Yani Zeki Müren'i meşhur Ya dediniz. o zaman ben size şu Aspat Kalesi'nde yıkılan taşları verimlisiz onları yerleştirin. Hiç değilse... Bir hem Türkiye yani. hem dünya tarihine bir şey yapmış olursunuz ya. <gülüyor> Ama bence Hı? makul bir soru. yani Yani neydi? Ee, Ama makul sorunuz da beni mahkum ediyorsunuz ya. Yani. Arkadaşım İbrahim Çavuş Allah'ına emanet. Burası da aspat değil Peki halde. arkadaşım eşek, arkadaşım eşek diye bir şey. Bence vardı. burayı Bunu... atalım eğer bir burayı at. Evet burayı da atalım yani. Evet. Atılacak <gülüyor> laflar ediyorsunuz gerçekten. Atılacak şakalar yapıyorsunuz. Evet. Fatih evet, evet. tatil nedir senin için? Bir önde bakılır herhalde. Yatış. Yatış mı? Nasıl yatış? Aa, böyle. Sen ne yapıyorsun mesela tatilde? Anlat ablalara. Abi ben tatilde sabah kalkarım erken. Heh. Giderim yüzerim abi. Aa, çok ilginç. Hiç yapmazsın Hiç sen böyle. Bir tek tatilde yapıyorsun, ya. Ya. yapıyorsun. Ben evet. bir tek tatilde yüzerim ya değil mi? Hı hı. Abi, ne kadar yani enteresan. Işte bu yüzme olayı çok enteresan benim için. Ya. Benim hayatımda olmadı mı olmadı e, Yatış dedim ben henüz bir yatış Dur. görmedim burada. Ya yatış dediğim işte bana göre yatış bu yani işte abi bir kere din sen de gördün aslında bakarsan ben pek böyle o şeyde de sahil kenarında falan pek böyle yatmam. Genelde evle ilgili işler vardır. İşte o işleri falan hallederim. O işler bittikten sonra sahil kenarına giderim. Sahil kenarında da alırım oltamı. Çekilirim öyle bir kayalıkların oraya. Hemen orada balık tutamazsın. Orada hemen balık tutamam. <gülüyor> Ama en sevdiğim şey de o balığı tutamak zaten. Balık tutuyoruz diyorlar çünkü insanlar. Balık Olmaz. tutmaya gittik. Şimdi bak. Balık tutamıyorlar. Söyleyeyim. Sen de öylesin Şimdi ben mesela. balık tutmaya gidiyorum dediğim zamanlarım var. Tekneyle açıldığımız balık tutmaya gidiyorum dediğim zamanlar Hı. Onlar tekneyle gidiyoruz hakikaten. Şimdi o zaman biz böyle hani kilolarca balıkla geliyoruz yani. Hı. Sana şöyle diyeyim. Yani o zaman tuttuğumuz balığı biz kışın yeriz yani. Ha anladım. Tamam. Evet, çok bol yani. tutuyorsun. Yani. Çok tutuyorsun. Maşallah. Ama sahile gittiğim zaman o sadece bir eğlence. Hani meditasyon gibi, dama gibi bir şey. Hani o zaman sahilde balık tutamıyorsun. Balık Ama tutamıyorum. Ben bu sahilden ben sürekli balık tutarsam. Evet. Hani bunun bir eğlencesi kalmaz. Onda. Ben Tan balık tutacakken tut... tutmuyorsun mesela. Ben balık tutabilme umudumu sevdim. Anladım. Anladım. Anlıyor musun? Anladım. Çok ee, güzel sonra... bir Fatih Erdoğan şiiri olur bunda. Evet şahane olur, harika olur. Çok da şey, orijinal geldi bana. Hı? Sen buldun herhalde bunu. Ben bu anda senin balık tutabilme Hı. ihtimalini İhtim sevdim. Allah Allah, çok enteresan bir şey. Yani. Ben Çok hoşuma gitti bu. İhtimalini sevmek e, orijinal bir cümle. Laf değil mi? İlk sanki ben bulmuşum gibi. Evet. Peki başka ne yapıyorsun tatilde? Ya bir şey soracağım, biz bu programı illa açık havada mı yapmak zorundaydık? Neden? Hani bugün burada ilk defa neredeyse rüzgar esmiyor ve o yüzden sivrisinek var ve her yerimi yedi. Beni hiç yemedi. Evet, halbuki yüz ölçü <gülüyor> büyük bir insansızım. Niye yemedi seni? Hiç bilmiyorum. Hiç an gelmiyor. Satsız kutsuz bir adamsın. Ama şu cırcır cır böceklerin Ama içerisinden faydalanıyor. Sizin üzerinizde faydalan korumadan olabilir. olabilir mi? Sizin üzerinizde bir tel örgü var sanki. O tel örgüden geçemiyorlar. Allah devrinden. triko. <gülüyor> sarp derdi biliyor musun? Hangi Sarp? Allah triko diyor. Bizim Semaver Sarp. Semaver Sarp derken? <gülüyor> yani bir Semaver bir Sarp. Bizim darbukacı. <gülüyor> <gülüyor> darbukacı Semaver Sarp. <gülüyor> <gülüyor> yani Sarp Aydınoğlu ünlü mu kastediyorsun? Ha evet. Sarp e ben hiç Aydınoğlu, Aydınoğlu'nun hiç Aydınoğlu demedim ki ben hep Semaver Sarp'tı. Evet. İşte koskoca sanatçıya belki bir sürü hayranı dinliyordur bu programı evet. Sarp'ın. Sen Semaver Sarp diyorsun. Ben Abi ne yapayım arkadaşım o benim, Semaver'den arkadaşım o. O zaman Semaver Sarp. Ya Semaver Sarp. Hatta ya valla. O Çok da bana bir şey diyordur muhtemelen, Çiroz Fatih. Falan. bir şey diyordur yani. Anladım. anladım. Tamam tamam. Evet. evet. E, şimdi bir musiki arası verelim. Ondan sonra göşküyü verelim. Aynen. Sevgili Fatih Otobüs geçiyor Bize bunu haber verdiğin için çok teşekkür <gülüyor> ederiz sana, Gerçekten ee, Bekle diye dedim Yok bekleme gerek yok Kulağımda kulaklık var yani neyin ne kadar olduğunu Duyuyorum bir de Otobüs e, de artık Bodrum'un bir gerçeği Yani Şimdi evet. tabi senin Şimdi şunu da söyleyelim dinleyicilerimize evet. Senin e, malikanenin bulunduğu mevki Bodrum'un tam böyle göbeği olan bu bölge değil. Değil kesinlikle. Bodrum'un göbeğinde oturulur mu ya? Bodrum'un göbeğinde oturulmaz. Yani tonlamandan onu anlıyorum. Ha, evet. Ee, benim gözlemim olarak söyleyeyim oturulmamalı bence de. bence de. Yani tatil olmaz o diye düşünüyorum. Bodrum'da yazın aslında yaşanmazdı. Bak söyleyeyim sana. Bodrum'un en güzel zamanı Ekim-Kasım ayıdır. Ekim ve Kasım'da çok güzeldir sebep. Bu hani böyle tatil için gelenler artık dönmüş olur. Bu durumda genelde yaşayan insanlar kalır. Hani yani ben sadece yazın gelmediğim için bu kışın da özellikle bu evi yaptırırken falan çok sık geldim. Ev gibi. demeyelim de. Yani ev demek biraz küçümsemek olur. Ev ya. Ya ev işte. saray yavrusu diyelim. Hadi diyelim. Hı. Ondan sonra Ve sonra bir de Nisan ve Mayıs ayları Çok güzel olur. olur Nisan mıdır? Nisan mıdır hocam? Nisan. Kısadır evet. efendim Evet. Bunu da söylemiş olalım Efendim aylar kısa söylenir Kasım Mırt Kasım olmayacağına <gülüyor> Aralık olmayacağına Ocak, Şubat Olmayacağına göre <gülüyor> Tamam Şubat. kızılsa ama bakın siz bunu inceltiyorsunuz bir de. Şıbut diyorsunuz. Şıbut olmaz. Ocak. Şubat. Ocak. Icek. Ocak. Mırt. Mart. Bak mırt değil. Mart. Hızlı söyleyince öyle oluyor. Mart. Bir de Mayıs diyorsunuz. Mayıs. Bak yine ay inceltiyorsunuz. Mayıs diyorsunuz. Ama benim konuşmam belli. <gülüyor> Hı, oldu o zaman. <gülüyor> Konuşmanız iyiyse tamam. O zaman olur. Hani aldınız mı? <gülüyor> Neyse konumuza dönebilir miyiz? Dönelim. Aylar hakkındaki sanıyorum evet. diksiyon bilgisini verdik. Verdik. Evet. Şimdi Nisan ve ne evet. hangi aylardan? Nisan dedi? ve Mayıs, Mayıs çok ha. güzel olur. Güzel olur. Evet. Hani buraya o tarihlerde gelirseniz çok güzel böyle işte yeni dünyalar yersiniz bu Malta ili dedikleri. Onlar güzel oluyor. meyveler olmaya başlar. Ne oluyor? Uçak mı iniyor? Ne oluyor? Trafik ne oluyor? birden arttı. Neden? Şimdi Programı insan... izlemeye gelen insanlar <gülüyor> oldu tabi. Yok. Şimdi şöyle gece böyle saat yani bu saatlerde e, minibüs sayısı artar. Gece bodrum inan sayısı artar. Yani gece belli bir saate kadar çünkü. Genelde şöyledir. Şimdi eskiden biz şöyle yapardık. Biz akşamları giderdik böyle arkadaşlarımızla. Böyle Bodrum'da Senin arkadaşlarım vardı yani. Vardı. Benim arkadaşlarım vardı. Benimle görüşüyorlardı. Enteresan. Ha. Evet. İşte eski Bodrum değil mi? İşte eski Bodrum. Nerede o eski Bodrum? Evet. Biz giderdik böyle. Mesela bir yerde bir yemek yerdik. Bu yemek yedikten sonra. ilginç. Böyle e, eski barlar sokağı dediğimiz bir yer vardı. Oraya giderdik. Orada Biraz demlenirdik. Ucuz da orası. Sonra oradan çıkıp işte artık mekan mekan gezerdik. Çok da eğlenceli olurdu. Sokaklarda içki içerdik. Ben hala sokakta içerim zaten. Sevmem mekanı gitmek Genelde mi sokakta içersin ya? Ben sokakta içmeyi seviyorum. evde içmiyorsun ben, ben Kocaeli'de de sokakta içmeyi seviyorum. Maşallah. Evet. Sevmiyorum abi gider parkta içeriyorum. Ben harik. mekanda içki içmeyi sevmiyorum. Harika. Şimdi Bodrum'da tabii artık öyle değil. Bugün okuduğumuz haberde ne diyordu? Bir hamburger menü müydü Bir hamburger 59 lira. Ee, hamburger evet. Bir lahmacun ayran 79 lira. Evet. Efendime söyleyeyim falan filan filan. iki çok ucuz. Allah yani. Bence uygun. Yani çünkü bak daha lahmacun ayran 79 liraymış yani ayran da var. Şimdi ayran olmasa zaten büyük bir ihtimalle bir lahmacun herhalde 45 lira falan olacak. 45-50 lira Hayır. civarında olur çünkü bir, bak, bir ayran nereden baksanız bugünün ha. bodrum parasıyla 20 bodrum parası yapar. Yani evet. Evet. evet. Çok bence çok hesaplı. 20 gibi. bodrum yani ben, parası. Ben şey yapacağım. Buradan alıp İstanbul'a götüreceğim. Evet. Yalnız bir şey söyleyeyim. Bodrum parası Türk lirası karşısında çok değer kazandı. Öyle mi? Tabii. N çok kazandı. Bodrum parası yani? Ben onu Bodrum parası. Bodrum kendine has bir para birimi var. Bodrum parası. Ne yapıyorlar onu? Nasıl kullanılıyor? Ben çıkıyorum. İşte böyle kullanıyorlar. Efendim bu para daha çok mallar üzerinden kullanılıyor. Bodrum'a gelen tatilci mallar var. Bu mallar üzerinden <gülüyor> kullanılır. Bunlara, <gülüyor> bu mallara efendim, kakalarlar. Yani e, bana 70 Kakala zaten. Çok... Bodrum parasının <gülüyor> kakaladır. Bir kakala, iki kakala. <gülüyor> Anlatabiliyor muyum? Bir kakala, bir kakala yaklaşık 3,5 buçuk... <gülüyor> TL diyor. <diyeyim. gülüyor> <gülüyor> Çünkü kimin ne kakalarlarsa odur efendim. Tabi doğru, doğru, Maşallah. Vallahi. Hani bir esnaf bugün çok iyi kakaladım ya. Diyorsa, diyorsa acayip yani, iyi kazanmış. İyi kazanmıştır. Pound i̇yi gibi yani. Gibi hemen ne hemen hemen nerdesi? Biliyorsunuz bir abi. pound yaklaşık 4 e, lira mı? TL mi yapmış? O civardır. Ben çok iyi biliyorum da o yüzden. Şimdi e, bir Bodrum kakalası da. Evet. 3,5 <gülüyor> lira falan. 3,5 buçuk lira civarında. Eurodan bile değerli. Allah çok iyi. Eurodan değerlidir. Çok iyi. Çok iyi. Ee, peki bir şey diyeceğim. ya gerçekten sen Bodrum dışında hiçbir yere tatil gitmiyor musun? Gittim çok yere gittim. Burada efendim. Ne oldu? <gülüyor> Aa. Arkadaşımız geldi. Çağırsak mı? Bir şey diyeceğim o ne? İnek mi? O? Dana mı? Ne? Möö dedi değil mi? Ben tam kulaklık var ya damalıyordum. <gülüyor> evet. Möö dedi. He. O zaman burada ne allarsa... <gülüyor> gece gecede bu saatinde möölüyor işte. Evet ya, gerçekten. <gülüyor> Yalnız <gülüyor> çok güzel. enteresan, burada tek başına olm olmaması lazım. Eğer tek başınaysa bu enteresan bilir. Çünkü bir genç öküz tek başına buralarda dolaşamaz. Ya, tehlikeli yerler buralarda evet, almak için. Allah muhafaza. Evet. Bu arada öküz olduğuna malum. Ya inekse? Genç bir inek. Ee, bu saatte tahmin etmiyorum ki oralarda dolaşsın. Evet. Genç bir inek çok kuytu ya. Buzağı denir ya da dana diyeceksin. Buzağıdır da tamam. Henç bir buzağı. Genç bu buzağı olmaz. Buzağı zaten genç. Çocuk. Müthiş. Tarım ya. ve Ziraat Bilginizle <gülüyor> bizi donattığınız için teşekkür ederim <gülüyor> ama, ama... Köyde yaşamamış yaşamamışım bilmiyorum ya. ne yani öğreneceksin işte yavaş yavaş öğreneceksin bende. Ahojancım. İlla bir yol abi. göstereceksin gazdet. Böyle gidecek değil mi? E, Hadi bakalım. İyi ah, gelsin. E, dün konu. E, şunu diyordum ben. E, ne başka. Diyordun? <gülüyor> başka tatile çıkmadın mı kardeşim? Çok olur ya. Yani peki neden yani Bodrum en iyi mi? Şimdi bir. Ben yaz tatilim. <gülüyor> be. şimdi ben baba. Baba yani baba. Ha, görüyor musun? <gülüyor> Evet. Şimdi bak çok yere gittim ya Ömerim ben bütün Akdeniz tamam aktik yapma sadece mi? ben başka bir soru soruyorum yani illa da Bodrum mu? Evet illa Bodrum gerçekten anlamıyorum bir kere çok uzak abicim nereye abi? İstanbul'a niye nereye bir saat Dünyanın merkezi İstanbul motorla geldin için sana uzak niye? Ya hayır canım yani eskiden uçak yoktu o kadar İstanbul'a bir buçuk saat bir saat bir, hadi havalı mesafesinde koy öyle. Koceliği iki saat. Hava alanı bakımından söylemiyorum. Hafa diyor, hava değil o hava alanı. Orada aynı zamanda sana bir üf de yaptım yani. <gülüyor> Haf Hava alanı bakımından <gülüyor> söylemiyorum ya. Haf <gülüyor> şimdi. Evet. O yüzden öyleydi. Hı. Ee, hava alanı bakımından söylemiyorum. Yani ya hava alanı yeni girdi hayatımıza abicim ya. Yani. Yeni mi girdi? Evet. Orayı'nda. Evet. <gülüyor> Siz dalga mı geçiyorsunuz benimle? Yok. Havaalanına nasıl yeni girdi hayatımıza? Yani yeni yeni böyle yurt içinde falan kullanılmaya başlandı havaalan. Yeni bir şey sayılır bu. Yeni Eskiden şey. sadece havaalanı yurt dışı için kullanılıyordu. Çok yakın zamana kadar. <gülüyor> Onun için söylüyorum. Yoksa şahsi algılamayın. Onun için e, Bodrum nasıl bu hale gelmiş? Nasıl Bodrum bu kadar meşhur olmuş? İlla insanlar Bodrum, Bodrum diye çıldırıyor. Ben bir türlü anlayamıyorum. Bu dört günümde de bunu araştırdım. Havası temiz. Hiçbir şey bulamadım. Havası temiz bir sürü yer var. Havası gerçekten ter bir sürü temiz. yer. Temiz yani temiz bir yanda tertemiz, pırıl pırıl. Bir yanda böyle bir sürü yer var Türkiye'de. Bu durum asil mi gerçekten? Çok güzel. Şu an senin normal olduğunu düşünmüyorum. Yani şu an başka bir kafaya girmiş olabilirsin. Hatta bu durumdan bile bahsetmiyor olabilirsin. Cevabını aldın mı? Ha, demek ondandı ne cevap? Mölü işte. Hayır. <Gülüyor> ee, gerçekten dört gündür gözlemliyorum. Bodrum'un nesi bu kadar güzel diye? Bodrum çok güzel bir yer. Tamam, güzel bir yer. Ama Bodrum eşsiz bir yer değil. Ya kim diyor Bodrum eş, eşsiz diye? Abi bir sürü insan söylüyor. Aklına bir sürü şarkı yazılıyor. Ya mübalağa. Bokunu çıkartmasınlar onlar. E, yani öyle ama yani Masraf Özkan bir de Bodrum Bodrum diye şarkı yapıyor. Yapar. Ona bakarsan önüne gelen de İstanbul'u şarkı şarkı içinde geçiyor. Ama, ama, yani... ama İstanbul, İstanbul kardeşim yani. A ayrı bir güzelliği var yani. Bunu herkes kabul ediyor. Bodrum'un yok. Yani hayır şarkı yapıp yapılmaması meselesi de değil. Bu kadar takıntılı bir şekilde insanların Bodrum Bodrum diye konuşması bana garip geliyor. Nasıl olmuş da burası? Özellikle bir dönemin entelektüelleri tarafından böyle çok kabul gören falan bir yer olmuş. Çok enteresan yani. Bana hep bu enteresan gelmiştir ve şimdi de geliyorum bakıyorum. Tamam yazlık yer, güzel binalar evet. var, evler falan. Beyaz beyaz. Deniz güzel evet, falan. Bak evet. Bak ne güzel. Bak biliyorsun işte beyaz beyaz evler var. Bak evet. Tamam. Güzel. Türkiye'de Ama yani, başka bir yerde var mı böyle beyaz beyaz, ev beyaz, beyaz evler? Yok, beyaz yok, ev mi arayacağız yani? Beyaz ev mi güzel Ama yani, yani bir Bodrum mimarisi de var yani. Olsun e, iki olsun abi. Kat, iki, iki katlı olur falan. Mesela işte Bodrum Mavisi dediğimiz böyle mavi panjurlu evler vardı. Keşke bak onlara ki yeniden geri dönmek lazım öyle şeyler. O zaman biz lazım bir müzik yani. arasından sonra geri dönersek dönelim, dönmezsek evet. de dönmeyelim. <gülüyor> Bu akşam tatil konulu ama tatilden hiç bahsetmediğimiz e, bir program yapmaya çalıştık. E, ben Koray Onur. Oha yıldız kaydı. Yıldız kaydıyı öyle bir tonladın ki yıldız kaydı diye bir insan geldi zannettim. Olsun çok güzel kaydı. Soyadı kaydı, kaydı zannettim. He, yıldız kaydı. Hı -hı. Evet tamam. Böyle küçük şeylerden mutlu olman beni çok mutlu etti. Evet, evet e, sevgili dinleyicilerimiz Yanımda Fatih Sevdi bendeniz Koray Onur Bir Bodrum akşamından size seslendik Ben böyle Bodrum akşama falan diyorum ama Zatım hakkında şöyle bir açıklama yapayım Benim ikinci gelişim Ben öyle Bodrum modrum bilmem Ben öyle Güney tatili falan da bilmem Burada sevgili arkadaşım Fatih Sevdi olduğu için Bu yaz buraya iştirak ettim İşte her yer insanlar da güzel Diyor ee, ben de buna katılıyorum doğrusu evet her yer insanlarla güzel ama bazı yerlerde özellikle insansız güzel evet, evet. Ee, bıktığımız şeyler biliyorsunuz bıktığımız şeylerle ilgili konuştuğumuz bir program oluyor ee, tatilden de bir nebze bıktığımızı düşünüyorum milletin tatil çilesi trafik çilesi çekerek tatil yapması ben şahsen birçoklarının hak ettiğini düşünüyorum eee tatil anlayışını değiştirmemiz gerektiğini, tatili artık başka şekilde algılamamız gerektiğini düşünüyorum. Bunu da cırcır cır böcekleriyle birlikte işte buradan söylüyorum. Siz bir şey ekler misiniz Fatih Sevdi? Tabii ki de. Buyurulsun. Hani şimdi tatil demek hani ille de böyle sadece güneye gidip güney sahillerine gideyim de efendime söyleyeyim. Denize gireyim demek değildir ya. Yani. Bak ne kadar anlamlı konuştum. Evet, öyle demek değildir dediniz ve programımızı bitirdiniz. Bir dahaki bıktığımız şeylerde birlikte daha da anlamlı konuşacaktım Öyle mi? Tabi. E Buyurulsun. Ama lafı artık ağzıma soktun konuşmasam da olur. Tamam, teşekkür ediyorum. Ee, Aynı konuda. Bu anlayışın konusunda. Ha. Bir dahaki bıktığımız şeylerde birlikte bıkmak dileğiyle. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Efendim hoşçakalın. Kendinize çok iyi bakın. Boğdurma sakın gelmeyin. Kalabalık Sevde. yapıyorsunuz. Evet. <gülüyor> Diyor. Hoşçakalın. And the sky is gray. But for one, on a weirder's day, I'd be saving more, if I was in L.A. Yeah, dreaming, on such a weirder's